Kaos Avrupa Ve diğer Köln Radyosu Radyoları başındaki herkese cana gönülden selamlıyorum İyi akşamlar sevgili dinleyiciler Ben Aydın Üstünel ve bugün de karnaval sezonunun zirve günlerinden İlki olan Weibafassnacht ya da yaşadığınız yere göre Altweib'e ya da Fett Donastag. Binlerce kişinin sokaklara döküldüğü Köln karnaval öncesinde diken üzerindeydi. Zira yılbaşındaki taciz olaylarından sonra deyim yerinde ise dünyanın gözü üzerinde Köln'ün. Bu nedenle normalin üç katı güvenlik önlemleri alındı. Hatta ana tren istasyonu önünde bir Toma da vardı. Ama şu ana kadar gelen bilgiler günün olaysız geçtiği yönünde... Biz de karnavalı kutlayan herkesi buradan ayrıca selamlıyoruz ve geçiyoruz bu akşamki konularımıza. Almanya'nın 3 eyaletinde polis radikal İslamcılara yönelik operasyon düzenledi. Berlin Savcılığı radikallerin başkente saldırı planladığını açıkladı. Berlin Emniyet Teşkilatı'ndan Stefan Redlich hakkında soruşturma açılan 4 Cezayirli şüpheliden birisinin Cezayir makamlarının iddiasına göre... Wie ist der Wir haben heute die Wohnung durchsucht, um Beweismittel zu finden. Die alvirischen Behörden wirfen einen sadece Köln değil. Karnavalı kutlayan birçok şehirde sokaklar kostümlü insanlarla doluydu ve hala dolu. Bazıları bizim kahveye de vurdu. Ah! Gürkan oğlum sen misin? Vallahi ben de kahveye domuz girdi sandım. Bu ne hal Gürkan? Domuz mu? Hocam ne domuzu ya bu bildiğin tavşan kostümü. Tavşan mı? Bugün perşembe ve her perşembe olduğu gibi bugün de konuğumuz olacak müzisyen Şeref Dalyanoğlu. Birçok alanda çalışma yapmış ama belki de en ilginçlerinden biri Baviera Müziği ile Türk ezgilerini sentezleyen çalışmalar. Ayrıntılar birazdan bu frekansta. Haftanın konuyla sohbetimiz, günün öne çıkan gelişmeleri ve bol müzik hepsi ilerleyen dakikalarımızda. Tekrar hoş geldiniz. Kum kaos, Europa. Türkçe Radyo Keyfiniz Köln Radyosu Sonra bir de dalması toplaması var. Hadi o zaman ne duruyoruz? Yürü zaman ne bekliyoruz? Ne yaparsan yap ben. o Mustı sen de sevmesi bitmesi var Sonra bir de dolması toplaması var Hadi o zaman Ne duruyoruz? Gidiyoruz zaman Ne bekliyoruz? Funk House Europa. Saat sabahın altısı. Yatakta mışıl mışıl uyuyorsunuz. Birden bire bir gürültü, bir bağırış, çağırış, yüzlerce silahlı polis çevrenizde. Kesimek bilmeyen kaldır küldür ayak sesleri. Zavaland'da kalan 36'sı çocuk, 65 mülteci bu sabah aynı demin anlattığım şekilde uyandı sevgili dinleyiciler. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın eline geçirdiği bir ipucu üzerine Don'da bir mülteci yurduna operasyon düzenlendi. 35 yaşındaki bir Cezayirli, Almanya'da terör saldırısı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı saatlerde Hannover ve Berlin'de de Operasyonlar yapıldı. Almanya'da ilk kez somut bir saldırı planı iddiasıyla böylesi gözaltılar var. Konuyu takip eden arkadaşım Elmas Topçu stüdyoda. Elmas 35 yaşında bir Cezayirli Atendor'ndaki mülteci yurduna düzenlenen baskında gözaltına alındı. Hı hı. Ana şüpheli deniyor. Ne biliniyor bu kişi hakkında? 35 yaşındaki Cezayirli'nin Almanya'ya geçen sonbaharda Balkanlar üzerinden mülteci olarak sahte kimlikle geldiği biliniyor Aydın. Daha önce IŞİD saflarında silahla eğitim aldığına dair fotoğraf ve görsel paylaşımlar tespit edilmiş. Ancak bu kişinin IŞİD saflarından neden ayrıldığı ve neden Almanya geldiğine dair bir bilgi yok. İstihbarat ve emniyet birimleri Almanya'da bir saldırı hazırlığı içinde olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Operasyon bu nedenle başladı. Bu arada onunla beraber Atın Doğan'daki mülteci yurdunda kaldığı yerde eşi de gözaltına alındı bu sabah. Elmas peki bu şüphelenin IŞİD'den ayrılmış olma ihtimali de mümkün değil mi? Elbette mümkün ancak Alman istihbaratı söz konusu kişinin Berlin ve Hanover'deki radikal İslam hücreleriyle bağlantısını tespit ettiğini açıkladı. Zaten oralarda da bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Berlin'deki operasyonda yine Cezayirli 49 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Bu kişi hakkında belgede usulsüzlük yapma suçuyla zaten hazırda bir soruşturma yürütüldü, açıklandı. İki şüpheli de Hanover'de tespit edilmişti. Bu yönde e, polisin açıklamaları vardı. E, polisin bu kişileri buldu ancak gözaltına almadığı duyuruldu. Fakat ifadelerine, başvur, e, ifadelerine başvurulacağı da açıklandı. Berlin Emniyet Teşkilatı'ndan Şütefan Riedlich basına yaptığı açıklamada e, 4 Cezayirli şüpheli hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Polise göre Cezayir makamları bu şüphelilerden birinin zaten IŞİD olduğunu Итак, ediyor. Diese Ermittlungen werden gegen vier Männer aus Algerien geführt. Zwei wohnen in Berlin, einer jeweils in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen und wir haben heute die Wohnung durchsucht, um Beweismittel zu finden, anhand derer wir feststellen können, ob sich dieser Verdacht erhärten oder widerlegen lässt. Die algerischen Behörden werfen einem der Beschuldigten vor, Mitglied des IS zu sein. hakkında biliniyor? Hanover'deki şübelerden birinin 26 yaşında olduğu, en az bir kere Belçika'da e, radikal İslamcıların da merkezi diye bilinen ve Paris saldırılarının elebaşı olduğu söylenen kişinin kaldığı bu Molinbek semtine gittiği e, söyleniyor. Muhtemelen polis de o şekilde e, o kişiden şüphelendi. Silah veya patlayıcı bulundu mu operasyonlarda? E, polis silah ve patlayıcı bulunmadığını açıkladı bugün ayrıca. Aydın bilgisayar, cep telefonları ve çizimler ele geçirildiğini söyledi. Şimdi bunların incelendiği bildiriliyor. Federal Savcılık ve Berlin Polisi'nin yaptıkları sınırlı açıklamalardan bizim çıkardığımız sonuç şu. Berlin'de bir saldırı planlandığı ihtimali üzerinde yoğunlaşılıyor. Ancak polisin elinde yeterli kanıt olmasa gerek... Bugün zanlar hakim karşısına çıkarıldı ancak tutuklama kararı 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Fakat bu tutuklama kararının saldırı hazırlığı gerekçesiyle değil belgede usulsüzlük yasa dışı örgüt üyeliği gibi sebeplerden alındığı bildirildi. Bu arada şüphelilerin sık sık cep telefonunu değiştirdiği ve kendi aralarında da şifreli biçimde haberleştiği bildirildi. Bu da saldırı planı ihtimalini güçlendirmiş olmalı polis açısından bizim izlenimimiz bu yönde. Saldırının Berlin'de düzenlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor dedin. Öyle açıklandı evet. Aha. Operasyonların yapıldığı Kuzeyren Vesfaliye ya da aşağı Saksonya'da var mı böyle bir ihtimal? Bu eyaletlerde bir saldırı hazırlığı yapıldığına dair ipucuna rastlanmadığı söylendi. Bunu arada tekrarlayalım. Şimdiye kadar Almanya'da somut bir saldırı planı olduğu iddiasıyla operasyon düzenlenmemişti. Bu bir ilk. Şüpheli kişilere evlerine veya eşyerlerine yerlerine operasyonlar yapılıyordu zaman zaman ama örgüt üyeliğinden falandı bu. Genel olarak... Tehditin arttığı da her zaman söyleniyordu Adalet Bakanlığı tarafından veya diğer sorumlu birimler tarafından ama somut bir saldırı tehdidi olmadığı vurgulandı şimdiye kadar. Hep bugün ise artık somut bir saldırıdan söz edildiği dikkat çekiyor. Bir de mülteci yurdundakilere dair bilgi var mı ona bakalım Elmas? Ee, Alman Kızılhaç'ı uzmanlar eşliğinde 36 çocuk e, bu sabah silahlı polislerin operasyonuyla uyanan e, 65 kişi 65 mülteciye psikolojik yardım hizmeti sunulduğunu açıkladı malum kolay değil sabah 6'da senin de söylediğin gibi bir baskınla uyandı bu kişiler e, zor bir de onlar için öyle diyelim. Almanya'da radikal İslamcı bir saldırı hazırlığı yapıldığı şüphesi üzerine Berlin'de Kuzeyren Vesfalya ve Aşağı Saksonya'da operasyonlar düzenlendi. İkisi erkek üç kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Gelişmeleri Elmas Topçak aktardı. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, NSU davasında dünkü duruşmanın iptalinden sonra bugün haftanın son duruşması yapıldı. Davayı izleyen arkadaşımız Ayça Toğun'un bugünkü duruşmaya dair notları şöyle. NSU davasında bugün 259. duruşma yapıldı. Gayet kısa süren bir duruşmaydı ve beklendiği gibi CHP'nin geçen hafta mahkemeye verdiği reddi hakim dilekçesinin mahkeme heyeti tarafından Red edildiğini öğrendik. Enes davasında toplam 5 sanık var. Biri BAE diğer 4 sanıktan biri ve hala Nazi cenahında önemli bir isim olduğunu da saklamayan ve de NSU terör hücresine toplam 10 cinayetten 9'unda kullandıkları tabancayı da Tedarik eden Ralf Wolleben de bugün reddi hakim talebinde bulunacağını bildirdi. Sabah saatlerinde mahkemeye bunun üzerine duruşmaya derhal ara verildi. Ancak duruşma tekrar başladığında Wolleben'in avukatları reddi hakim talebinden vazgeçtiklerini söylediler. Bunun üzerine aslında ifadesi merakla beklenen Thüringen'li bir neonazi liderinin tanık olarak dinlenmesine geçildi. Ne var ki ne mahkemenin ne de müdahil avukatların soracak sorusunun bulunmaması nedeniyle bu tanığın işi de 4 dakika içinde bitti ve bugünkü duruşmada yine en azından davayı izleyenler açısından anlamsız duruşmalar listesine eklenmiş oldu. Enesu davasında önümüzdeki hafta duruşma yok bir sonraki duruşma 16 Şubat'ta. Sevgili dinleyiciler, 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle suçlanan aşırı sağcı örgüt NSU'ya ilişkin dava 6 Mayıs 2013'ten bu yana devam ediyor. İlk gününden itibaren dava ile ilgili tüm ayrıntıları, duruşmalara ilişkin bütün haberleri internet sayfamızdaki NSU dosyasında bulabilirsiniz. Adresimiz fonkavsoyropa.de fonkavsoyropa.de atlasam seni gitme gitme gittin yollardan dönülmez geri gitme gitme elobusum sevdim tüm titre İşe gelirken Radyo Binası'na gelirken ...evden biraz dalgın dalgın çıktım... ...bindim bisikletime geliyorum... ...birden birden sokakta karşıma el ele tutuşmuş... ...bir hemşireyle bir rahip çıktı... ...bir an ne oluyor dedim ama... ...bir iki salise sonra bugün... ...karnaval çılgınlığının son virajına... ...girdiğimizi hatırladım... ...anlayacağınız benim karnavalla pek işim olmuyor... ...ama tabi binlerce kişi... ...benden farklı görüşteydi... ...bugün sokaklar süper kahramanlardan... ...hayvan kostümlerinden... ...palyacolardan, prenseslerden... ...geçilmiyordu... Biz Bizim kahvede de tablo pek farklı değildi. Selamun aleyküm hocam. La hoş Hoş git git git namaz vakti şimdi git hoş. Ya hocam ne yapıyorsun Allah aşkına? Aha bak bir de konuşuyor ya git pis hayvan git. Ya hocam ayıp oluyor ama içinde öyle pis hayvan falan yakışmıyor yani sana ha. Gürkan oğlum sen misin? Valla ben de kahveye domuz girdi sandıydım bu ne hal Gürkan? Domuz mu? Hocam ne domuzu ya bu bildiğin tavşan kostümü. Tavşan mı? Oğlum Yasin hayatın boyunca hiç tavşan görmedin... ...ya da senin geldiğin yerde yaban domuzuna tavşan diyorlar. <gülüyor> Yalan mıyım Casim? Vallahi bence de domuzun en önde gideni... ...en önde gideni, en önde gideni, en önde gideni. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Ben bütün gece uğraştım kendime tavşan kostümü dikeceğim diye. Zaten üzerinde bayağı uğraşılmış olduğundan tavşana pek benzememiş. Oğlum bari o kulaklar biraz uzun olsaydı. E kumaş bitti hocam ne yapayım? E <gülüyor> tabi şimdi kısa kulak, koca göbek bir de o koca burun... Işte içine girince görüntü otomatikman yaban domuz oluyor tabi. Ha ha ha çok komik. Oo, hayırdır ne oldu Gürkan'a saldırıyorsunuz yine? Ya sormadı da abi ya kostümümle dalga geçiyorlar. Niye nesi varmış ki kostümünde ne güzel yaban domuz olmuş işte. Ya Rıza abi tavşanım ben tavşan ya. Vallahi Gürkan şimdi sen tavşansan ben de süpermenim ha. E zaten süpermen kostümü giymişsin abi. İyi e, iyi de bir işe yaramıyor oğlum uçamıyoruz ki hala taksiyle geziyoruz. Hocam Domuz kostümü giymek caiz midir? Ya olur mu canım günahı çok onun çok. Ya tamam ama dalga geçtiniz ha. Hadi hadi geç kaldık çıkalım yollara diyeceğim de. Şimdi hocam senin bu kostüm biraz abartılı olmamış mı sence? Niye oğlum ne güzel kostüm işte. Ya ne bileyim hocam böyle Osama bin Nadin olarak çıkarsan bence biraz tepki alırsın ben söyleyeyim. Osama mı ya ne Osaması oğlum Gandalf'ım ben. Nesin? Ya Gandalf Gandalf şu Yüzüklerin Efendisi'ndeki hacı yok mu? Vallahi hocam o zaman ben ne kadar tavşan olduysam sen de o kadar Gandalf olmuşsun yani. Vallahi seni görüp abi osama hala yaşıyor mu diye içeri alırlarsa şaşırma ha. Allah Allah sen önce kendine dikkat et de avlayıp seni porsiyon porsiyon şivan saksı diye satmasınlar yol ortasında. E ee, hadi ama karnaval bitecek siz hala atışıyorsunuz ha. Tamam geldik geldik. Osama bin demiş. Osamalar kovalasın sizi inşallah. Bizim kahramanlarına kalemiyle sesiyle aydın ışık can verdi. Altyazı Allahından bu imanı. <Gülüyor> Altyazı ler saat tam 18.30 6.5 sırada günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız haber turumuz var. Almanya'da siyasi tablo değişimlere gebe sevgili dinleyiciler ARD'nin hazırladığı Deutschland trende göre aşırı sağcı AFD ülkenin en büyük üçüncü siyasi gücü konumunda. Ankete göre gelecek pazar federal meclis seçimi yapılırsa AFD yüzde 12 ile sol parti ve yeşillerden fazla oy alabilir. Ayrıca ankete katılanların yüzde 80'den fazlasının görüşü de şu federal meclis sığınmacı krizinde kontrolü elinde tutamıyor. Kör diğer haberlere arkadaşım Elmas Topçu'yla birlikte bakıyoruz. Uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler için rekor yardım sözü. Suriye ve komşu ülkelerine yardımı ele alan 4. Donörler toplantısı Londra'da yapıldı. Birleşmiş Milletler'le 70 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantıda Suriye için uluslararası yardım örgütlerine 9 milyar euro yardım yapılması kararlaştırıldı. Almanya 2018 yılına kadar 2 milyar 300 milyon euro destek sözü verdi. Bu yardımın sadece Orta Doğu'daki mülteciler için kullanılacağı belirtildi. Avrupa Birliği üyelerinin de yılda 3 milyon euro destek vereceği açıklandı. Birleşmiş Milletler Suriyeli mültecilere yönelik gıda programını Para sıkıntısı nedeniyle geçen yıl durdurmuştu. Bu da Avrupa Avrupa'ya çok sayıda mültecinin gelme sebeplerinden biri olarak niteleniyor. Öte yandan Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu Londra'daki toplantıda yaptığı açıklamada, Esat güçlerinin Palıbin kuzeyine ele geçirmesinin ardından Türkiye sınırına binlerce mültecinin yığıldığını söyledi. Türkiye'de Erzincan'daki gezi davasında ceza yağdı. Gizli olayları sırasında Erzincan'daki protestolara katıldığı ileri sürülen 16 kişi hakkında dava sonuçlandı. Güvenlik güçlerine direnmek ve terör örgütü üyeliğinden yargılanan 14 aktiviste 20 ayla 18 yıl arasında hapis cezası verildi. Ayrıca iki sanık da para cezasına çarptırıldı. 2013 yılında Taksim'deki Gizli Parkı'nda bulunan ağaçların kesilmesiyle başlayan eylemler bütün Türkiye'ye yayılmıştı. Gizli eylemleri sırasında Eskişehir'de, Polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının ise yeniden görülmesine karar verildi. Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozduğu bildirildi. Korkmaz ailesi 13 yıl ceza alan ve cezası iyi halden 10 yıla indirilen polis memuru Mevlut Saldoğan'ın kasten yaralama sonucu ölüme neden olmadan değil... ...kasten öldürmeden hüküm giymesi gerektiği talebiyle temlize geçmişti. Birleşmiş Milletler Bilirkişi heyetinden Wikileaks'in kurucusu Assange'a destek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanlarından oluşan bir grup... ...Assange'ın Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden tutuklanma korkusuyla çıkmamasını... ...bir nevi haksız tutukluluk olarak nitelendirdi. Hakkındaki tecavüz iddiası üzerine Assange'ın... 2012 yılında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine sığındığı 4 yıldır da orayı terkmedi, terk etmediği bildiriliyor. 44 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange hakkında Avrupa'da tutuklama kararı bulunduğundan Büyükelçilikten ayrılamıyor. Assange, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait devlet sırrı diye nitelenen gizli belgeleri kurduğu Wikileaks sitesi üzerinden ifşa etmişti. Sevgili dinleyiciler günün öne çıkan gelişmelerini sunduk. Haftanın konuğunun da Eylik Kulağı'nda birazdan yayınımıza katılacak. Tango'dan Bavyera e, halk ezgilerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapan müzisyen Şeref Dalyanoğlu konuğum bugün. Funk, Funkhaus Europa. Her kuşağın sesi Köln Radyosu. Sindau ist das See und Saat 18.37 sevgili dinleyiciler. ilginç bir sentezdi bu. Dere geliyorum melodisini, sözlerini Bavir Eyaleti'nden ezgiler, sözler izledi. Biraz ilginç bir sentez ortaya çıktı. Sırrını şimdi sizlerle paylaşacağız. Köln Radyosun. Haftanın Konuğu bu haftaki konuğumuz müzisyen Şeref Dalyanoğlu. Gaziantep doğumlu ve 8 yaşından bu yana Almanya'da yaşıyor. Türk müziğine ve oryantal müziğe ilgisi 15 yaşında başlamış. Önce saz çalmayı öğrenmiş. Ardından da Türk musikisi enstrümanları ud ve tambur. Bir süre Münih'teki Fera Feza grubuna eşlik ederek Türk sanat müziğinin inceliklerini öğrenmiş. Sevgili dinleyiciler, konuğumuzun daha sonra yer aldığı grupların projeleri katkıda bulunduğu müzikal işbirliklerinin listesini saymaya kalksam yayınımızın süresi yetmez. Arada İstanbul'la Almanya arasında da mekik dokunmuş, birçok ülkede müzik çalışmalarına katılmış, konserler vermiş. 2004 yılında tanıştı Baviyara Müzik Topluluğu Unter Hof Musiker ile Sentez ...Bavyere müziği ve Türk ezgilerini karıştırmış birinde az önce dinledik. Şeref Dalyanoğlu şimdi Münih'teki stüdyomuzdan yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz Şeref Bey. Hoş bulduk merhaba. Şeref Bey bizim haftanın konuğuyla her hafta yaptığımız bir anketimiz oluyor. Kısa sorular kısa cevaplar. Almanya'nın en çok neyini seviyorsunuz, benimsiyorsunuz? Yani e, herkesi söyleyeceği gibi düzen ve sosyal güvence. E, i̇nsanlar ile çalışmalarımızdaki karşılıklı saygı ve güven bu özellikle e, sanat camiasında. Türkiye'den uzakta olduğunuzda Türkiye'nin en çok nesini özlüyorsunuz? Yani elbette ailemizi, dostlarımızı akrabalarımızı, bunun dışında Türkiye'nin coğrafi güzelliklerini Peki şu cümleyi tamamlayın lütfen. Biz artık Almanya'nın bir parçasıyız çünkü Burada yaşamayı seçtik tercih ettik böylelikle burası bizim artık ikinci yurdumuz oldu Kendinize en çok örnek aldığınız müzisyen kim desem? Eğitimim süresince tabii ki hocam Serhan Atan'ı örnek aldım. Ama genel olarak bizim Ermek'te zorlanıyorum. Ancak müziğin hangi alanında olursa olsun... ...teknik açıdan yaptığı müziğe hakim ve yaptığı müziği yaşayan ve yaşatan... ...ve kişiliği ile de örnek olabilen her sanatçı memnuniyetle örnek alabilirim. Çok teşekkürler. Şeref Bey siz sazla bağlamayla başlamışsınız müzik çalışmalarınıza tam burada çalıyorsunuz. Solist olarak şarkıda söylüyorsunuz ama galiba gönlünüzde udun yeri bir başka. Neden? Şimdi udun tınısının kendimi ve duygularımı en iyi şekilde ifade edebildiğim enstrüman olduğuna inanıyorum. Udun sesini ilk kez duyduğumda bu ferah feza zamanında... Beni içimdeki derinliklerde bambaşka bir dünyaya taşıdığını hissetmiştim. Yani kısacası utta kendimi hissediyorum. Şimdi sizin müzik alanında yaptığınız iş birlikleri, katıldığınız projeler Almanya'da da birçok müzisyeni içine katıyor. Almanya'da Anadolu müziği ya da Doğu müziği ne kadar tanınıyor? Bu çalışmalarınızda nasıl bir izlenim ediniyorsunuz? Buradaki halk maalesef çok tanımıyor. Ne yazık ki bizler de yeterince tanıtıcı olamadık geçmişte ve halen yeterince tanıtamıyoruz. Bu konuda daha yapabilecek çok işimiz var. Tanıyanlar ne kadar değer gösteriyor bu müziğe, bu kültüre? Benim yaptığım tecrübeye göre bugüne kadar sayısız konserlerde seyirciden daima büyük saygı ve ilgi gördüm. Bu da sanatçıya seyirciler tarafından yapılan değeri gösteriyor diye tahmin edebiliyorum. Yani böyle bir tecrübeye sahip oldum. Sizin çalışmalarınızda internetteki sayfanıza da girdim orada da gayet ayrıntılı olarak yazıyor gözüme çarpan bir nokta çok kültürlülüğün ön planda olduğu bu etken bu faktör sizin için neden bu kadar önemli? İlk önce şunu belirtmek istiyorum kültürümüzü yabancı bir ülkede tanıtmanın kendi başına zorlukları vardır bunlardan en önemlisi geniş çapta yerli halkın buna ilgi derecesinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Geneleksel Türk müziğinin buradaki insanlara enteresan geldiğine birçok defa şahit oldum. Lakin ne zaman kendi kültürlerinden örnekler verip köprüler kurarsak ilginin çabucak arttığını gördüm. Her iki yöntem de tabii ki uygulanabilir elbette ama ben şahsen köprü yönteminin daha başarılı olduğuna inanıyorum. Onun dışında biz burada yaşıyoruz, buradaki insanlarla, buradaki yerli sanatçılarla çalışmak zorunda değiliz ama... Sanatçı olduğumuz için din, ırk bizim için zaten kısa bir süre sonra yok oluveriyor. Ut dersleri veriyorsunuz, bir de koro çalıştırıyorsunuz. Birikiminizi başka insanlara da aktarıyorsunuz. Hangi kültürden olursa olsun sizin de dediğiniz gibi. Peki bu birikiminizi aktarmak size neler katıyor? Müzik eğitimimde, konserlerimde ve diğer müzik faaliyetlerimde yaşamış, görmüş ve kazandığım tecrübelerimi... Başkalarıyla paylaşmak beni mutlu ediyor. Ayrıca onların da bunlardan faydalanıp başarılı olduğunu görmek beni uğurlandırıyor. Başta yani müziğe başladığım sıralarda bu çok önem taşımıyordu. Ama şimdiki zamanlarda yani artık bu kadar sahne aldıktan sonra ve tecrübe kazandıktan sonra birikimlerini başkalarıyla paylaşmak mutlaka istiyorum. Şeref Bey sohbetimize kısa bir müzik arası verelim tabii ki bu müzik arası sizden gelecek Münih'te bizim stüdyomuzda oturuyorsunuz odunuzla yanınızda <gülüyor> odunuzun sesi geldi şimdi evet. hangi parçayı seslendireceksiniz bizim için? <gülüyor> Şimdi eğitimim Türk klasik müziği olduğundan Türk halk müziğine de değinmiştik. Projelerimizde Batı klasik müziği, caz müziği de yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Bunlardan apayrı farklı bir şiir katmak istiyorum programma. Bu da Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiir yerini beslenmiş, Mutlu Torun tarafından bestelenmiş bir şarkıyı okumak istiyorum. Şarkının adı? Sana şiirler okuyacağım. Gitme. Şeref Dalyanoğlu Münih'ten Kör Anadolu dinleyiciler için çalıyor. Dinliyoruz. Sana şiirler okuyacağım. Gitme. Güneşler doğacak yalnız ılımda. Sana şiirler okuyacağım Gitme Sana avuç avuç yıldır. Getireceğim güneşimden başka sana engin denizlerin maviliğini getireceğim köpük köpük dalga dalga. Sana şiirler okuyacağım Gitme Sana çiçekler ok getireceğim Sana çiçekler Çiçekler getireceğim Boşçalarından Sana bir serinlik getireceğim Serinlik getireceğim Yağmur tanelerinde Yağmur tanelerinden Sana bir rüzgar getireceğim. Sana rüzgar, rüzgar getireceğim. Dağlardan, tepelerden git. Sana zamanı getireceğim, zamanı getireceğim Çok teşekkür ediyoruz Şeref Bey sana şiirler okuyacağım gitme Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu dizelerini siz bizim için icra ettiniz udunuzla. Sevgili dinleyiciler Kör Radyosu'nda haftanın konuğu müzisyen Şeref Dalyanoğlu Münih'ten. Yayınımıza katılıyor. Şeref Bey siz Kardeş Türküler grubuyla sahneye çıktınız. Kemence sanatçısı Derya Türkan ve perkusyon ustası Murat Coşkunla da bir üçlünüz var. Bir de Baviera Müziği ile Türkiye Müziği'ni buluşturuyorsunuz. Sohbetimizden önce de bir parça çaldık dinleyicilerimiz için. Unta Biberga Hof Muzika ekibiyle iki CD'niz var hatta. Bu müzik ve keyif öğelerini buluşturan bir proje epey esprili nasıl doğdu bu fikir? Bu iş belli. Un Tabi Berger haf müzik ile tanışmam tamamen bir tesadüften ibaret oldu. 2000 yılında Hannes Beckmann'ın Kanto Migrando isimli bir caz orkestrasında solisti olarak çalışıyordum Münih'te. Aynı zamanda bu proje kapsamında okullardaki müzik talebelerine Türk müziği dersleri de veriyorduk yani diğer solistlerle. Bir gün Un Tabi şefi Franz Himpel'in okuluna gönderildim. Birlikte onun talebelerine Türkçe şarkılar öğrettik. Daha sonra kendisinin grubunda da solist olarak çalışmaya başladım isteği üzerine. Grubun Türk müziğine büyük ilgisinden dolayı bu çalışmalarımız gittikçe arttı. Şimdiye kadar onların dört albümüne imza attım, birlikte bulundum. Sadece son iki albümde çalışmamız daha da yoğunlaşmıştı. Sizin uluslararası sahnelerde de epey tecrübeniz var. Almanya'da, Türkiye'de zaten, Yunanistan'da konserleriniz oldu şimdiye dek. Nasıl tepkiler alıyorsunuz seyirciden? Farklı ülkelerde farklı tepkiler mi? Yoksa sizin müziğinizi dinlemeye gelen herkes aynı tepkimi mi gösteriyor? Çok enteresan. Bu çalışma şimdiye kadar gerçekten çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Her iki kültürün insanları da bu projeden oldukça memnun. Çalanan Türkçe ve Bavyera'ca şarkıların aranjeleri iç içe olduğundan geçişlerin bazen fark edilmediğini görüyoruz. <gülüyor> Böylelikle iki kültür arasında gerçek bir köprü kurulmuş oluyor. Hatta şu örnekleri de yaşıyoruz. Bir Bahve'eracı burada Türk şarkısını dinlerse, evet bu bizim şarkımız falan diyor. Yani e, sahip çıkıyor örneğin bu çay elinden öteye falan bu gibi şarkı bu bizim şarkımız olması lazım falan gibi tavırlar görüyoruz. Bir de Voyage de Tango diye bir ekibiniz var. İsminden belli Tango çalıp söylüyorsunuz ama hangi dilde? Voyage du Tango grubunu 2014 başlarında eşim Ekyo Dalyano ile kurmuştuk. Ekibimiz e, Augsburg ve Münih'ten kendi dallarında başarılıymış senelerden oluşuyor. Grubun e, isminden de anlaşıldığı gibi Arjantin'e, Fransa'ya, Amerika'ya, Almanya'ya, Türkiye'ye yaptığımız tango yolculuğumuzda yani Voyage du Tango, tango yolculuğu. İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde şarkılar yer alıyor. Solistimiz eşim Öykü. Ee, diğer arkadaşlar dediğim gibi Augsburg ve Münih'ten. Birleşmiş Milletler'de konser veriyormuşsunuz gibi her dilden. <gülüyor> evet. Eşiniz Öykü Dalyanoğlu. O da iyi bir müzisyen, bir soprano. Sizin gibi çok kültürlülüğe önem veriyor demek. Hemen hepimizin hayatında müzik var kuşkusuz ama... Sizin evde müzik bir hayat biçimi diyebilir miyiz? Evet. Şimdi küçük de bir müzisyenimiz oldu. Şimdi bir yaşına girecek. Aa, çok güzel Allah bağışlasın. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki çok önem taşıyor. Eşimin de müzisyen olması birlikteliğimize kolaylık sağlıyor. Dünyalarımızı daha iyi anlıyor ve aynı dilden konuşabiliyoruz. Farklı alanlarda olmamız bize farklı renkler katıyor. Başta bahsettiğim bu köprüler kurma konusunda ise birbirimizi tamamlıyoruz. Kendisi Batı klasik müziğin eğitimi almış Mimar Sinan'dan sonra Salzburg-Mosartium'da masterini bitirdi. Nürnberg'de ikinci bir master yaptı. Yani Batı müziğini çok iyi tanıyan ve ayrıca İstanbul'da kendi ailesinde de Türk müziğini kulağa işlemesinden dolayı da iki müziği gerçekten çok iyi biliyor. Bu da bizim evde şüphesiz ki müziğin daima yaşamasını sağlıyor. Şimdi sohbetimizde daha da belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Siz müzikal anlamda nispeten sıra dışı çalışmalara imza atıyorsunuz. Peki o zaman virtüöz seviyesinde enstrümanınızı çalmak size yetmiyor diyebilir miyiz? Tabii belli bir e, seviyeden sonra virtüöz kelimesi zaten bir e, müzisyenin kendisine değil seyircinin dinleyicinin üzerine kalıyor e, sorumluluk. Uç almayı teknik zorlukları yenmeyi seviyorum. Ancak üretmek farklı renklerin içinde olmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda geneleksel ut icrasından kopup bu instrumentla yabancı olan müzik dallarına yolculuk yapmak, mı çalarken müziğime değişik lezzetler de tabii ki katıyor. Farklı renkler, farklı tınılar sizin ensumanlarınızda bu potada eriyip ortaya yeni bir ürün olarak çıkıyor. Bir yaratıcılık eseri. Günümüzde yaratıcılık anlamında sanki konser değil de bir konsept sunuluyor sanatseverlere. Sanatçılar sahiden dinleyicilerle müzik yapmanın yanı sıra bir diyalog halinde daha bir etkileşim var gibi. Sizce bu çağımızın bir... Gerekliliği mi, ihtiyacı mı? Yani 21. yüzyılın getirdiği bir yenilik mi? Bunu şöyle cevaplayayım. Çağımızın gerekliliği veya ihtiyacı olmasından çok bir tercih ve tarz meselesi olduğunu inanıyorum. Günümüzde insanlar sadece konsere giderek de memnun kalabiliyorlar. Ancak benim düşünceme göre sahnede olmak etki ve tepki meselesi. Seyirciyle birebir iletişim kurmak hem seyirciyi işin içine daha fazla sokuyor hem de iki tarafı da çok daha memnun bırakıyor. Ayrıca seyirciyi konser sonuna kadar diri tutuyor. Özellikle benim yaptığım gibi insanlara farklı kültürler sunuyorsanız muhakkak ki seyirci yapılanı anlamak istiyor. Bu nedenle seyirciye farklı bir konsept ile yaklaşmam bazen veya ...şöyle diyeyim, sıkça şart oluyor. Böylelikle kültür tanıtımı da yapmış oluyorum. Şeref Bey, çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Münih'e, Bavire'ye sevgiler kölden. Bizden de buradan oralara sevgiler, selamlar. Sağ olun sevgili dinleyiciler. Müzisyen Şeref Dalyanoğlu Arjantin'den Fransa'ya, Bavyera'dan Anadolu'ya geniş bir müzikal yelpazeyi farklı farklı projelerle müzik severlere taşıyan bir isim Ken Radyo'sunun haftanın konuydu. Funkhaus Europa Funkhaus Radyo'su. Günün duyurusu. Ensemble Garage, 2009 yılında Köln Müzik ve Dans Yüksek Okulu'ndan doğmuş bir grup. Çalışmalarını çağdaş müzik alanında sürdüren Ensemble Garage, 2014 yılında da bir değişim projesi kapsamında İstanbul'a giderek bir hafta boyunca Bilgi Üniversitesi'nde eğitim alan genç bestecilerle çalışmış. Bu işbirliğinden doğan besteleri Cumartesi düzenlenecek bir konserde dinlemek mümkün olacak. Organizatörlerden Kristina Hartmann, konserde genç Türk bestecilerin yanı sıra Alman bestecilerin de eserlerinin icra edileceğini söylüyor. Ve ekliyor. Heyecan verici bir etkinlik olacak. Zira iki farklı grubu karşılaştırma imkanı söz konusu. Konserin bir bölümünde Türkiye'den her birinin süresi Çok dakikayı geçmeyen şarkı. yeni beste, ikinci bölümde ise Almanya'dan bir şarkı. dinleyeceğiz. Bana verilen bilgi İstanbul'dan gelen bestelerin burada oluşturulmuş bestelerden epey farklı olduğu yönünde. Bakalım konsere gelenler güzel daki farkı duyabilecekler mi? Genç Türk bestecilerin eserlerinin daha klasik ve mı Yoksa daha modern, elektronik ve daha olduğunu Bilgi Üniversitesi'nde eğitim alan genç bestecilerle ...Könlü çağdaş müzik grubu Ensemble Garaje'nin cumartesi günü vereceği konser iki farklı mekana yayılacak. Konserin ilk yarısı Kunststation Zankt Peterde saat 13'te başlayacak. Daha sonra yürüme mesafesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'ne geçilecek ve burada saat 14.30'da konserin ikinci bölümü yapılacak. Köln'de hakim olan karnaval atmosferini alternatif arayanlara tavsiye edebileceğimiz konsere giriş ücretsiz. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiler internet sayfamızda. Adresimiz funkhausoyropa.de Birazdan saat 19'u gösterecek. 3 dakikadan az bir süremiz kaldı. Sizi müzikle yolculayacağız akşamın geri kalan saatlerine. Biz de toparlanıyoruz. Yayın sorumlusu editörüm Tuğba Tunçak ve mikrofonda ben Aydın sünel Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Yarın gelin haftayı birlikte kapatalım sevgili dinleyiciler. Biz tam 18'de burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın. Yok gençsin yavrum mutlu günler doğru Welt im Ohr und Berlin im Herzen. 17 Hippies spielen planetarische Volksmusik vom Prenzlberg. Von Bluegrass bis Sinti Swing. Funkhaus Europa präsentiert 17 Hippies. 17 Hippies am 12. Februar im Kölner Gloria Theater und am 13. Februar im Mülheimer Ringlokschuppen. Alle Infos unter funkhauseuropa.de